Wudu. Wudu is the way of washing the body that Muslims do before making Salah prayers. Wudu yani abdest namazlardan önce müminlerin vücudun belli bölümlerini belli şekillerde yıkayıp temizlenmelerine verilen isimdir. Zekat nasıl ruhu arındırırsa abdest de vücudu arındırır. Aynı zamanda abdest alarak kendimizi ruhen temizler ve namaz kılmaya uygun hale geliriz. Abdestsiz namaz kılınamaz. Maide suresi 6. ayette şunu okumaktayız. Ey iman edenler! Namaz için kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın veya meshedin. Bu bölümler, tabii en çabuk kirlenen toza açık bölgelerdir. Alın, eller ve ayaklar gibi vücudun ağzaları caminin tabanına değdiği için temiz olmalıdır. Kırsal kesim veya çöl gibi su bulunmadığı yerde, temiz kum veya toprakla aynı bölgeler meshedilir. Yani oğulur. Buna teyemmüm adı verilir. Kur'an'da temizlik o kadar önemlidir ki daha ilk birkaç gün içinde Allah elbiseni temiz tut emrini göndermiştir.